...hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Galata'da Burçak Bingöl'ün atölyesindeyim atölyesi dememden anlamışsınızdır. Burçak Bingöl bir sanatçı ve hariçten sanatın da bundan 6 yıl hatta biraz daha evveliyatı var. Öncesindeki ilk konuklarından biriydi. O dönemde Paris'te bir misafirlik programındayken telefon bağlantısıyla programa katılmıştı ve -de Zar deneyimi hatta işte Paris'ten geçtiği Belçika ile ilgili de deneyimlerini bize aktarmıştı. Enteresan bir şekilde 6 yıl geçmiş. Burçak'ın onca yurt dışı başka projelerine rağmen hiç bir araya tekrar radyoda gelmemişiz vesilemiz ise onun Tate müzesinde Tate'in St. Ives e, bölümünde diyelim St. Ives'deki Tate müzesinde açılan 15 Ekim itibariyle ziyarete açılmış olan ve 15 Ocak 2023'e kadar devam eden solo sergisi Minor Vibrations on Earth ya da yeryüzünde minor titreşimler olarak Türkçeleştiriyorsun galiba değil mi Burçak? Evet doğru. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum Çelenk. Aslında, <gülüyor> Aslında ben senin atölyende. Ve sen de hoş geldin. Aslında ben senin atölyende konumu. Ama vesilemiz çok güzel bir buluşma vesilemiz var. Ben de gelip görme fırsatı buldum bu sergini. Senin Birleşik Krallık'ta, Birleşik Krallığın güney batısında Cornwall bölgesinde yer alan Tate St Ives'ta kişisel sergin açıldı. İngilizce adını da telaffuz ettik. Minor Vibrations on Earth. Ee, bu sergiden ibaret de değil. Aslında uzun süredir çalışmakta olduğun bir projenin artık sergiyle vücut bulmuş hali Hı -hı. diyelim. Hı -hı. Çünkü birkaç yıldır senin kafanda dönmekte olan, üzerine çalıştığın bir projeydi. Hı -hı. Pandemi nedeniyle ertelendi. Hı -hı. Ama sen Birleşik Krallık'la birkaç kere gittin. Hı -hı. Üstelik sadece Tate'in de dahil olmadığı, başka kurumlarla da işbirliği yaptığın bir proje söz konusu. Hı -hı. Oradan başlayayım. Yani Cornwall'a, Tate, e, St. Ives'a gittin. Orada bir misafir sanatçı programına da katıldın. İlk o deneyim ne zamana dayanıyor, nasıl Hı -hı. başladı, nasıl hissettin oraya gittiğin dönemde? İstersen evveliyatıyla başlayalım. Hı -hı. Hı -hı. Valla zaten proje aslında bu projenin olacağı şey 2020 tam işte pandeminin bu kadar e, acayip bir deneyime dönüşeceğinden hiçbirimiz sizin haberi yokken <gülüyor> bu proje gelişmişti ve hani hızlıca geçer ve işlerimize devam ederiz dediğimiz zamandı fakat sonra öyle olmadı dolayısıyla 2020'den beri bu proje gündemde ve bizde işte bu süreçte tabii şey İngiltere'nin o seyahat kısıtlamaları Türkiye kırmızı listede olduğu için bir kere hem projeyi bir davet aldım üzerine böyle kısaca e, konuşmalarımız oldu hani nasıl bir şey olur bu tabii ki şey bir kere misafir sanatçı programı ile e, hani eş bir şey sergi programı dolayısıyla hani öncelikle benim oraya gidip bir kenti o küçük kasabayı ziyaret etmem Ardından bir ön araştırma gibi. Ardından bir ay boyunca orada yaşamam, orayı deneyim etmem. Onun ardından da gelecek, TED'deki sergiydi ve bu Residency portmüyor sanatçı stüdyoları. Orada çok eski bir aslında kurum ve ilk şeyi de işlevi de balıkçı şeyi ne denir? Balıkçı yapı Barınağı balıkçıların gibi. aynen gibi balıkçıların kullandığı bir yapı. Ee, ve o açıdan da şey kültürel miras şeyi olarak da tutuluyor hani e, koruma altına alınmış. E, şu anda da hala üst tarafını e, sanatçı stüdyolarına çevirmişler. Alt tarafta da hala balıkçılar o şeyi sürdürüyor. Hani artık kent balıkçılıkla geçinmiyor ama ona rağmen hani o bir sahiplenilen bir değer olduğu için geçmişine dair. Ee, dolayısıyla şey çok güzel bir işte tam denizin kıyısında hani tabii Atlantik okyanusuna bakarak böyle o gün batımını izleyerek hani e, resim yapmak işte üretmek düşünmek çok çok özel bir deneyim. Küçük bir parantez hı. gireyim o zaman ee, daha önce gitmemiş ya da bilmeyen e, dinleyiciler için ki ben de ilk kez zaten hı hı. yakın zamanda gitme fırsatı buldum. Çok özel bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çok. Belki biraz onu anlatmak hı hı. istersin. Çünkü mesela ışık dedin, hı hı. atlantik dedin, hı hı. balıkçılık dedin. Hı hı. Bütün bunlar tabii ki kim giderse enteresan ama aynı zamanda sanat tarihinde de yer edinmiş, hı hı. manzara resimleriyle belki hı hı. zamanında yer edinmiş evet. ya da seramik tarihçisiyle evet. yer edinmiş. Bambaşka evet. bir yerden bahsediyoruz. Yani evet. sanat tarihinde ve sanatçılar için özel bir coğrafyadan evet. bahsediyoruz. Belki ondan evet. da bahsetmek istersin. St. Ives. Evet. Ya gerçekten çünkü şimdi sanatsal e, projelere dahil oldukça Belki böyle belli başlı büyük kentleri görmek fırsatın oluyor ama böyle o merkezin dışında kalmış yerleri her zaman fırsat olmuyor. Şimdi St. I's benim için gerçekten o anlamda çok özel bir deneyim oldu. Çünkü hem coğrafya olarak çok ilginç bir yer, çünkü bir kere bir pagan geçmişi var, oradaki o dikili taşlar böyle eskiden kalan şeyler öyle bir coğrafya olarak büyüleyici. Bir de bulunduğu yer nedeniyle güneşin geliş açısı biraz daha eğik düşüyor ve gün batımlarında gerçekten çok özel bir renk çıkıyor ortaya. Şimdi burası zaten böyle şey bir yerken, kendi başına, kendi içinde büyülü, masalsı bir yerken bir de böyle e, Avrupa'daki savaş sonrasında sanatçıların hani biraz daha böyle artık merkezlerden hem kaçmak, kendilerine hani hem şey güvenlik hem de zihinsel şey için. E, belki inziva belki. için. Aynen inziva için. Oralarda böyle belli kümeleşmeler olmuş sanatçı kümeleşmeleri. Tabi. Onlar oraya eklenince mekan yani coğrafyada bambaşka bir anlam kazanıyor ee, ve burada ciddi bir sanatsal gelenek oturmuş ee, ve aynı dönemde yine şey var tabi resim hani neredeyse bir folklor gibi yani herkes resim yapıyor işte bir manzara resmi yapmak çok şey bir şey ee, ne diyeyim. Çok başlattı, çok önemli bir konu. Hatta ben de orada residency'deyken ondan o kadar etkilendim. Çünkü ileri ufaklı çok fazla galeri var. Ve herkes resim yapıyor. Yani mutlaka o kıyının tonca resmini görüyorsun. Yaşadığım evlerde hep o şeyin manzarasını izliyorsun kıyının. Ben de hatta şey yapmışım bana. Tabii Tate'in residency olarak gittiğim için bana bir takvim çıktı almıştı. Evet, direktörün asistanı. Dedi bu senin buradaki bir ayın. Buraya programlayabilirsin ziyaretlerini diye. Benim de aklıma şey geldi. Ya acaba ben de geldim buraya resim yapmadan dönemem. <gülüyor> <gülüyor> manzara nasıl bir manzara resim yapmalıyım diye. O takvimin her gününü deniz çünkü stüdyo tam denize baktığı için de her gün de renk değiştiriyor. Gerçekten çok güzel. de var. Her gün form da evet, değiştiriyor. form da değiştiriyor, renkte de değiştiriyor. Çok e, sakin bir yer gibi görünmekle birlikte orada yaşamaya başlayınca aslında her gün değişen müthiş dinamik bir şey var, atmosfer var çevrende. Ben de böyle her gününe küçük küçük resimler yapmışım ve gerçekten o rengi tutturmak için de böyle yarım saat falan uğraşıyordum. işte orada bir gouache seti aldım kendime vesaire. Hani zamanı ve mekanı biraz üst üste getirme denemesiydi. Bunun yanında yani ciddi bir resim geleneği var ve tabii ki modern sanatın böyle en yoğun yaşandığı daha doğrusu işte tanımlandığı sadece modern sanat değil ama modern insanın tanımlandığı <gülüyor> belli ideallerin olduğu bir dönem. Dolayısıyla orada yer etmiş yerleşmiş sanatçıların şeyleri de bence çok güçlü. Hayata bakış açıları, dünyaya bakış açıları işte Barbara Hepworth özellikle benim için çok önemli bir sanatçı. Hani hem bir kadın sanatçı olarak hem de modern insan olarak. Hani sanatıyla, çevresiyle, sanatın toplumsal işleviyle böyle kurduğu anlamlar açısından çok çok şey ne diyeyim ilham verici bugün özellikle. Senin de komşu sergin aslında şu anda. Aynen. Tate and Ice'da 26 Kasım. <gülüyor> evet. 2002, açılıyor, 2022 itibariyle evet. onun kişisel e, evet. sergisi açılıyor evet. ama aynı zamanda onun yaşadığı ev, kullandığı atölyede zaten müzeleştirilmiş evet. ve Tate tarafından onun bünyesindeki bir başka mekan olarak da evet. korunuyor, kullanılıyor. Evet. O arşive ve külliyata sahip çıkılıyor, çok değerli. Evet, evet gerçekten öyle. Ve dolayısıyla halihazırda hazırda zaten çok güçlü şeyi var. Sanatsal kökleri olan bir yer. Küçük bir kasaba olmasına rağmen o şeyler çok derin. Kökler çok derin. Ve de seramik geleneği de var. Seramik, yani sen hani Burçak Bingöl dediğimiz evet. zaman seramik ibaret bir sanatçı değilsin ama seramikle özdeşleşmiş bunun en tabii. iyi güncel sanatta evet. malzeme olarak kullanan sanatçılardan birisin. Dolayısıyla oranın seramik geleneği de seni etkilemiştir. Evet benim. evet tabii ki ve şeyi özellikle de Bernard Leach orada ilk çömlekçi şeyini kuruyor işte şu 100 yıl önce yani 1920'de kuruyor tam aynı dönemde zaten hepsi çok yakın arkadaş ve şeyleri var böyle artist işte sanatçı grupları var bir arada düşündükleri ürettikleri birbirine ilham verdikleri bir süreç Bernard Leach de aslında şeyde Japonya'da öğreniyor ve seramik ben evet seramik okudum ve bu benim aslında en iyi bildiğim malzeme ama bir yandan da bir aşk ve nefret ilişkim var malzemeyle o kesin. Ve şeyim, e, İstanbul'a taşındığımdan beri de aslında bu malzemenin bizim içinde, yani yaşadığımız kültürde ne kadar böyle neredeyse bir şey gibi, şifreleri içinde saklı bir şey gibi görünmeye başladı. Ve aslında seramik malzemenin temsilleri üzerinden ben biraz da böyle bir şey, kendimce bir arkeolojik kazı ya da antropolojik bir kazı yapıyorum diyeyim. E, dolayısıyla şey, malzemeyle kurduğum ilişki... E, biraz daha farklı kendime has e, ve bu sergide de zaten o çok kullandığım çok aralarından dolandığım malzemenin farklı çağrışımlarıyla ilgili e, bir şey de yaşadım hani Minor Vibrations on Earth direkt biraz o tarihle de ilgili e, ama evet şeye dönecek olursak St.Eyes'deki seramik geleneği de o Japonya'da tabii seramiye yaklaşım çok şey gibi hani işlevsel bir nesne olmasından öte aslında bir kanvasa bakar gibi yani soyut bir resme nasıl yaklaşılıyorsa forma, onun üzerindeki dokular o deneyimle oluşmuş formun nasıl sonrasında yarat, e, yarattığı etkiler ve onun etrafında oluşan kültür çok önemli. Bernard Leach bunu hani doğuya has o geleneği anlayınca tabi çok etkileniyor ve bunu oraya taşımak istiyor çünkü Avrupa'da öyle bir yaklaşım yok daha çok terakotu hani kullanım amaçlı bir şey. Dolayısıyla Shoje Hamada ile birlikte o da ünlü bir e, seramik düşünür ve üreticisi e, Sentai's'daki şeyi kuruyorlar çömlekçi e, bugün de müze ve atölye ve eğitim birimleri de var öyle bir yapı diyeyim büyük bir yapı orayı birlikte kuruyorlar ve bugün de orası tabi şey çok iyi korunan o onun mirasına hani artistik mirasına çok sahip çıkılıyor ve çok da aktifler e, ve ben bu süreçte o sergiyi hazırlarken onlar da çok destek oldular onların fırınlarından e, hani doğrudan malzemelerini de kullandım sergide ve fırınlarını da kullandım hani çeşitli pişirimler için işte bahçelerindeki bitkileri kullandım vesaire hani doğrudan ve dolaylı aslında onunla da ilişkili şeyler çıktı ortaya ama evet dediğin gibi senin de şeyi hem seramik malzeme ve tabii ki Saint Ariz de bunun kurulma nedeni de civardaki kil yatakları Heh. Saint Oustel işte başka şu an adını tam hatırlayamadığım bölgeler var. China clay dedikleri bunların. Beyaz e, bünye, e, çok plastik bir kil. Çünkü asıl seramik dediğimiz şey yerküredeki e, bazı kayalar, işte ka şeyler, oluşumlar dolayısıyla bizim de mesela Kapadokya, Avanos bölgesi niye ünlüdür? Çünkü kil oradan çıkıyor. İşte Bozduyuk, keza öyle. Dolayısıyla aslında yeryüzüyle doğrudan ilişkili bir aktivite seramik. Ve santize'ın da bu nedenle şey olması ya da oranın seçilmesi nedeni o bölgedeki şeyler kayaçlar diyelim mineraller. Doğrudan malzeme yine belirliyor malzemeye erişim. Peki yeryüzünden çıkan bu malzemelerle yeryüzünde minör titreşimler evet. yarattın sen de <gülüyor> kişisel serginle. Biraz serginin içeriğine girelim mi? Bütün Tabii. bu bahsettiğin biraz önce konuştuğumuz aslında arka plan senin oraya birkaç kere gitmiş olman ama bir ayda hani aralıksız olarak orada geçirdiğin vakit hem manzara atölyen, hı hı. deniz manzaralı atölyen hem kent yaşamına entegre olmuş olman, hem serginin de üstlenen Tate St. Tyson direktörü en Barlow'la e, sohbetlerin birlikte geçirdiğiniz mesai ve tabii ki Leach Lottery'de e, yaptığın çalışmalar, oradaki gözlemlerin bütün bunlar bu kişisel sergine yansımış hı hı. durumda hı hı. ve tabii ki şimdiye kadarki sanat pratiğinde hı hı. oraya damıtılmış bir şekilde hı hı. yeni bir projede hayat buluyor. Öncelikle adını sormak istiyorum. Serginin adını nasıl buldunuz, senin için ne ifade ediyor. Sonra da hakikaten burada seramik ağırlıklı, bayağı da seramiğin normalde sergilenirken değil de yapılırken görmeye alışkın olduğumuz rafların, stüktürlerin hmm. orada olduğu bir yapı var. O strüktürün hmm. kendisini de belki biraz anlatmak hmm. istersin. Zaten başlıkla ilişkili olacak söyleyecekler. Evet, ee, sergi evet aslında oradan başlayayım. Başla da sonra e, devam edelim. Mesela sergi hakikaten ben şey hayal ettim. Bu e, St. Isles'da hani, seramik üretimiyle de ünlü bir yer olduğu için e, aklımda öyle bir fikir hep vardı ve bu salonun onun için çok uygun olacağını düşündüm. Yani benim seramiklerimde de mesela çoğu zaman yaptığım nesne yani bir bir nesne çıkarıyorum ama çoğu zaman mesela kendiliğinden olmuş, yıkılmış, dökülmüş, kırılmış gibi görünen şeyler için e, ben uzun mesailer harcıyorum ve bazen oluyor ki 10 kez falan pişirdiğim oluyor bir şey. Dolayısıyla o seramiğin üretim e, deneyimi aslında pratimin çok önemli bir parçası ve bu çoğu zaman sergide görünmeyen bir şey. Dolayısıyla aklımda hep şey geçiyordu. Bunu nasıl taşırım acaba o süreçle sonucu üst üste getirme şeyini bulabilir miyim derken bir fırının iç yapısını mekana taşımak ve onun sonucun kendisine bağlamak gibi bir fikir gelmişti. Ve Santa Avis'de bu anlamda çok doğru yer oldu. Ee, ve evet sergi sanki mekan bir fırının içine giriyormuşuz biz gibi. Ee, ve raf işte yapılanma sistemin tamamen geleneksel işte Üç ayak koyup üzerine rafları çıkarak e, tüm fikirleri diyeyim e, biriken tüm o şeyleri e, titreşimleri oraya böyle küçük küçük manzara ya yani hem mikro manzaralar hem de böyle makro büyük bir manzara gibi böyle farklı manzara ölçeklerinden kurmak istedim. E, bunu yapma nedenim aslında biraz da şeydi film ya yani film diyorum fırın yüklemek deriz biz hani <Gülüyor> loading <Gülüyor> a kiln. Hani o yüklülük konusu benim zaten uzun zamandır çalıştığım bir şey üzerine. Çünkü bizim hani kültürel olarak da işte seramik malzeme diyor. çok yüklü. Yani tarihsel olarak çok fazla bilgi var içinde. Ve benim derdim de bu malzemenin böyle içinden çıkmış birisi olarak bir kere öncelikle malzemeyi iyi tanımak. Yani bunun bir Osmanlı şeyi var, Çinliler var, formlar var. Onun arkasında inanılmaz zengin bir dünya bakışı var. Ve bugün artık çok anlayamadığımız bir şey. Ben biraz onu böyle... Anlamaya çalıştığım bir süreçti bu. Yani bu coğrafyada, bu topraklarda yaşanmış farklı dönemdeki artistik sanatsal e, duyarlılığın şeyini kavramak, ne diyeyim niteliğini kavramak. Hani böyle daha Batı şeyinden, çünkü şu anki sanat tarihi biraz Batı sanatının üzerine kurulan bir şey. Hani buradaki nasıl bir şey ve ne noktalarda örtüşüyor, ne noktalarda ayrılıyor? Biraz da aslında iyi tanımaktı. Fakat bunu yaparken enteresan bir şey, yok. o yüzden İstanbul'a taşındığımdan birazsını hep malzemenin geleneğine yoğunlaştığım bir şey üretim içine girdim. O yüzden de böyle Çin'den şeyler alıntılar ya da böyle çok geleneksel tipik formlar, şahvazolar, vazolar, şişeleri, hmm. onlar üzerine çok yoğunlaşıyor işlerim. Ama bunu yaparken enteresan bir şey oldu. Benim buradaki şeyim tabii o geçmişteki hafızayı şey yapmak, tamamlamak. Ama bir anda bugün yok olmaya başladı ya. Ben şimdi Ankara'da büyümüş birisi olarak da bir modernist bir şeyin içinden çıktım ve İstanbul'a gelip de bu gördüğüm farklılıklar ilgimi çektiği için ve kendimde boşluğu gördüğüm için bu şeye girmiştim. Ama şimdi bu noktada Ankara yok olmaya başladı. Yani Türkiye'nin modern dönemi aslında yavaşça eriyor ve bu noktada lensi biraz daha öne çekmem yani tarihte biraz daha öne çekme şeyim ihtiyacı hissettim ve ee, az önce söz ettiğim Saint de modern sanatla ilgili çok önemli bir nokta. Çünkü dediğim gibi savaştan, o huzursuzluktan giden, kaçan birçok sanatçı oraya yerleşmiş ve o moderniteyle ilgili çok ciddi fikirler gelişmiş orada. Ve şimdi benim hikayem de enteresan oldu. Yani böyle bir geleneksel araştırma içindeyken işte bizim modern Türkiye Cumhuriyeti'ne dair şeylerin böyle birer birer yok olduğu, tüm tanımların yeniden yapıldığı şey bir dönem yaşıyoruz. hani Bir noktada bence Sanki bir fırının içinde gibiyiz. Evet. Bir süreç içindeyiz. O fırının yani pişme tamamlanınca ne olacak onu da bilemiyoruz. Böyle bir acayiplik ve şey düşündüm. Ya bunlar çok yüklü de konular ee, ve bunları sanki bir fırına yükleyerek bu farklı e, mevzularımızı diyeyim hani bize ait e, baştaki şeyin buydu ve minör işte sergiye adını veren ee, o titreşim de aslında bir yıkım anından alıyor ismini ve benim hakikaten Ankara'da konservatuvarımdan da mezunum ben hı hı. yarı zamanlı. Ee, müzik hep hayatımdaydı İstanbul'a gelene kadar ve Ankara'ya gittiğimde biz ziyaretimde o binanın da yerli bir edildiğini görünce hakikaten zaten o anlardır benim için tüm kafamdaki şeyi de değiştiren, üretim aksımı da değiştiren. Ve insanı şey, kerteriz alabileceği bir nokta bile bırakmadıkları yani şimdi, bir şeye geldi. Gerçekten öyle çünkü hani 500 yıl önceyi hatırlayamamak normal belki ama kendi çocukluğunun şeylerinin artık referans noktaları kaybolduğunda ve kendi hayatını hatırlayamadığında çok çok daha tehlikeli bir durum bence. Biraz da şizofrenik bir yere de varıyor Tabii artık ki. hani hakikaten boşlukta uçmak gibi ve şeyi bir şekilde tabii o inşaat alanına bu beş evlerdeki Ankara Konservatu hı hı hı. Devlet Konservatöründen söz ediyorum girmek de çok zordu ama bir şekilde girmeyi başardım yıkım şeyine ve o yıkan şeyin yere vuruşunu çok net hatırlıyorum ve böyle aldığım görüntü alırken. Hani o yeryüzünden o gelen tit, titreşim inanılmaz sarsı beni. Yani küçücük bir titreşimdi ama böyle işte bütün gençliğin, işte çocukluğun. ya yani onların yok olduğunu görüyorsun. Ya diyorum o kantin binasıydı, da şuradan çıkardık. Duvarda şu not vardı falan. Yani e, ve o benimle çok kaldı o an. E, o şeydi hani ben bunu sergi başlığı olarak da değil ama hani çıkıp oradan yürürken minor var. Ya yani o küçücük titreşimin... Aslında yüzyıllardır aslında aynı şekilde o yıkma, yeniden yapma, ne kadar da böyle insana has bir şey olduğunu da düşüne düşüne ya da ne bileyim bu belki baş etme yöntemi böyle düşünmek bilmiyorum. Ee, sonrasında yani bu, bu cümle o zaman geçmişti aklımdan ve şu, acaba sergiyle ilgili çalışırken de hani o modern döneme biraz lens çekmek, hani modernite moderniteyle ilişkisi... Ee, onunla ilgili düşünürken de bu, bu başlık dedim iyi olabilir. Ya çok uzun sürede düşündüm ama en son buna karar. Başka <gülüyor> seçenekler de vardı. Sonrası sergilin başlığı da oldu. Evet. Peki sergiye dönecek olursak küçük bir araya da gireyim. Burçak Bingöl'le beraberim. Açık Radyo'yu yeni açan dinleyicilerimiz için Burçak Bingöl bir sanatçı. Onun Birleşik Krallığın güneybatı ucundaki Cornwall bölgesindeki Tate Müzesi'nde yani Tate St Ives'ta Embarlor küratörlüğündeki kişisel sergisinden bahsediyoruz. Ee, sergi biraz Metinsel referanslarından da konuşalım isterim. Hı -hı. Çünkü sen aynı zamanda yazıyla da iştigal ediyorsun Hı -hı. ve bu sergide de etmiş durumdasın. Ve sergin herhalde en çarpıcı belki de beklenmedik yanlarından biri o metinlerin işleri işlerin metinleri zenginleştirdiği, derinleştirdiği noktalarda Onlar da birbirlerini titretiyorlardı daha titreşimleri birbirlerine yayılıyordu. Ve buradan burada da esinlendiğim bir çıkış noktan da var. O da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 1946 yapımı olduğu önümdeki metinden şu anda teyit ediyorum. Beş şehir Hı -hı. babamın da en sevdiği kitaplarından Hı -hı. biridir. Ben de o yüzden erken yaşta Hı -hı. okuma fırsatı bulmuştum. Biraz önce söylediğin Ankara, İstanbul, Cornwall, Modernlik Hı -hı. bütün bu meselelerde de çok yeri olan bir metinden Hı -hı. aynı zamanda Hı -hı. bahsediyoruz. Nasıl bir referans noktasıydı senin için ve sergide serginin metinlerle ilişkisini sen nasıl tarif Hı -hı. edersin? Hı -hı bana e, tampınar zaten bundan önceki sergim Interrupted Half Day Through Berlin'de olmuştu e, o mesela doğrudan Tampinar'ın o kitapta zikrettiği bir cümleden alıntı hani Beyol'un tanımlarken hamlesi yarıda kalmış Paris der dolayısıyla doğu ile batı arasında kurduğu bir enteresan bir şey vardır orada e, bir şey tam oluyor ama olamıyor gibi. Şimdi o psikoloji bence kalıcı bir şey. Bize bir şekilde yani işledi bu. Hani bir şey tam oluyor ama olamıyor. Hemen başka bir yöne gidiyor ve orada başka bir şey olurken yine değişiyor falan. Ve belki bilmiyorum bu şey gücümüzü de oradan mı alıyoruz ya da ben artık biraz öyle düşünmek istiyorum yani. Şeyi, o kesintilerin verdiği o şeyin boşluk duygusu diyelim bir adaptasyon gücü de veriyor. Yani ya da bu da geçer karşı. yahu çünkü evet. kötü bir şey de belki tamamlanmadan biti verecek evet, yani o şeyi bile öyle. veriyor. O, o da değişecek evet. bir noktada. Zaten o sergide söz ettiğin işte beş manzırım bir şiirdi. En sonunda Disturbing Paths yani o o şeyle bitirmiştim zaten. Ee, ama Tampa şöyle bu benim hani üretimimde ya da buradaki İstanbul'daki o şeyi anlamakta çok um, faydalandığım bir sanatçı çünkü e, bu İstanbul'da yaşayınca hani hakikaten o geçmişe dair bu göremediğimiz katmanları çözmek konusunda yazı çok iyi bir rehber çünkü mesela görsel sanatlarda izleri takip etmek çok kolay Hı -hı. değil çünkü yani işte senin de bildiğin müze arşiv vesaire bunlar çok sıkıntılı hani bir şeyler birikmiyor maalesef birikemiyor ama yazı duruyor. Yani o yazı bir yerlerden ona ulaşılıyor ve her yere sızma kabiliyeti var yazının. Dolayısıyla benim de biraz böyle edebiyat üzerinden yani... Burada yaşayan, İstanbul'da yaşamış ve üretmiş sanatçılar ne düşündü, bu kentle nasıl ilişki kurdu? Biraz öyle bir Tanpınar, ya yani Tanpınar'ı da tabii şey yapınca iyice beni besler hale geldi. Çünkü onun birçok enkaz, hani o geçmiş imparatorluk ve yeni kurulan cumhuriyet arasında kurduğu ilişkiler falan benim de aslında çok ilgimi çeken ve beni de besleyen ve metaforları da hani çok enteresan Tanpınar'ın. Çünkü aslında maddeyle, materyalle çok canlı ilişkiler diyor kelimede. Dolayısıyla o zaten hali hazırda vardı ve yazı ben açıkçası bu sergide bu serginin yapılacağı ortaya çıkınca ve işte pandemi nedeniyle de dört kez ertelendi biliyorsun o süreçte şey o kadar enteresandı ki yani ben tam bizim gerçekliğimiz içinde ya bir dakika kaybolan bir şey var ve benim ona odaklanmam dediğim noktada sent eyes modernizmi hani modernitenin bizim aldığımız modernitenin kaynanın orası olması oradaki seramik e, Merkezi, yani benim malzeme, modernite bu, bunlar böyle o kadar bir araya geldi ki dedim ki bir kendi hikayemi yazmak zorundayım. Ya o doğal bir şeydi <gülüyor> ben de, hani tabii, tabii, kullanmam. Tabii Ve bir mikro tarih yazısına başladım. Ve ben, <gülüyor> pandemide de çok vaktimiz vardı biliyorsun. Böyle mürekkeplerim, dolma kalemlerimle kağıda bir de bilgisayara da değil. Hani el yazısı yazmayı seviyorum. Daha farklı düşünüyorsun bir şekilde bence elle yazarken. Bir yazı yazmaya başlama bu böyle 20-30 sayfa bir metne dönüştü. Tabi sergiyi gerçekleştirme aşamasında bu metin de benim için çok kıymetli. Ama işte fiziksel şartlar çok belirleyici. Öyle bir 20-30 sayfalık yazının basılabileceği yani. bir yayın şeyimiz yok. Dolayısıyla e, bu süreçte de hani nasıl bunları böyle damıtırım şeyine gittim. Çünkü kısalması lazım. Uğraşıyorum, editleme ama 20 sayfa bir şey de özet geçemiyorsun. Dolayısıyla böyle bir şiirler çıktı. Ve sergi şu an hani sergi de parçalardan oluşuyor fırın inşaları diyelim. Ona eşlik eden beş manzaralı bir şiir oluştu ve aslında enteresan bir biçimde günlük tutuyorum ben ve şeyi sonradan hani çok okumuyorum ama sentezdeki son günümde rezilsinin son gününde bir yazı yazmışım ve bunu tamamen unutmuşum. Sonrasında bu yazıyı okuduğumda ya dedim aslında böyle 30 sayfa bir yazı değil de belki böyle çok sade bir şey yazmak lazım. Yani çok kendiliğinden, çok bana ait. Çünkü hani günlüğü böyle bir şey için yazmıyorsun ya, Tabii. kendin için yazıyorsun. Ve çok şiirsel ve şeye geldi yazı. Hoşuma gitti. Kendi kendime hoşuma <gülüyor> Ve sonrasında şiir formu da aslında böyle oluştu ve işte 5 manzaralı dedikleri mesela Ankara ile başlıyor. Sonra malzeme, seramik, bahçeler. Çünkü o ee, işte özellikle Barbara Hepworth'un bahçeleri, ay e, konuyu da çok mu dağıtıyorum bilmiyorum yok, ama, ama biraz sonuna geldik evet, maalesef Evet toparlayayım duracak. şeyi hani o yıkıcılık ve yok olmak var ya hani onu sen biraz da hani bir sanatçı olarak bu yıkıcılığı nasıl yapıcı nasıl kurucu bir bahçeye çeviririm aslında hep bir inşa ya yani bir yıkımın içinden bir şey inşa etme duygusuyla da böyle her şey birbirine örüldü gibi oldu hem metin hem malzeme hem mekan. Hem zaman. Böyle <gülüyor> <gülüyor> tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten süremizin sonuna geldi. Çok, ben çok teşekkür Ama ederim. Ama çok teşekkür çok ederim. Sandım. Burçak Bingöl'le bugün e, birlikteydim. Minor Vibrations on Earth 15 Ocak 2023'e kadar Tate Santayviz'e <gülüyor> devam ediyor. Hoşçakalın.